Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Rabbim sizleri kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Rabbim size ilim ve salih amel yolunda gitmeyi kolaylaştırsın. Rabbim müminlerle birlikte olmayı ve müminlerle beraber hareket etmeyi sevdersin kardeşlerim. Değerli kardeşlerim bugün dinimi öğreniyorum serimizin inşallah ikinci dersine geldik. Bu dersimizde İslam nedir? Bunun üzerinde duracağız ve Allah'ın izniyle bunu tanımlayacağız. Geçen dersimiz hatırlarsanız Tevhid'in tanımına ve üç çeşidine değinmiştik. Bugün Allah izimlere ise İslam nedir? bunun üzerinde durmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Bir gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanına uzun bir yolculuk yapan bembeyaz bir kıyafet içerisinde bir insan geldi. Dizini dizine dayadı peygamberimizin ve peygamber aleyhisselatü vesselama sorular sordu. Bu soruyu soran kardeşlerim Allah'ın vahiy meleği dediğimiz Cebrail'di. Allah Allah Cebrail'i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göndererek dinini öğretti. Ve ashab-ı kiram da buna şahit oldu. Gelin ilk sorduğu sorudan Allah'ın izniyle dinimizi öğrenmeye çalışalım ve konumuzla alakalı olan İslam'ı da kavrayalım. Ve Cebrail Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle sordu. Ya Muhammed akbirni anil İslam. Ya Muhammed akbirni an İslam. Bana İslam'dan haber ver dedi. Cebrail'in ilk sorusu değerli kardeşlerim bu oldu. Dikkat edin. Rabbimizin peygamberimiz ve ashabının öğrenmesi amacıyla sordurduğu, öğrenmelerini istediği ilk soru ni anil İslam oldu. Yani İslam'ın ne olduğu konusunda soru sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de muhteşem bir güzellikte cevap verdi. İslam Kelime-i şahadet getirme. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu demen. Namaz kılman, oruç tutman, zekat vermen, Beytullah'ı yani Kabe'yi etmen buyurdu. hadis Müslim'de bu lafızla gelmektedir. O halde bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ı tanımladı. İslam kelime-i şahadet getirmek Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve Beytullah'ı haç etmektir. İslam'ın değerli kardeşlerim bir başka tanımıyla şöyle tanımlayabiliriz. İslam Allah'ın emirlerine teslim olmak, yasaklarından sakınmak, şirk ve ehlinden de beri olmaktır. Yani Allah'a şirk koşan ve şirki sevdiren ve tanıtan her türlü insandan beri olmaktır. Değerli kardeşlerim her bir müminin İslam dinini bilmesi ve İslam dinine iman etmesi farzdır, vaciptir. Dolayısıyla bu dersimizde de İslam'ın tanımını yapmış olduk. Peki İslam'ın tanımını yaptık. Hadisin içerisinde bazı konular vardı. Örneğin mesela namaz geçiyordu. Namaz her bir Müslümanın belli bir vakitte peygamberin sünnetine uyarak kılmış olduğu ibadettir. Ve aynı şekilde oruç geçiyordu. Hadisimizin içerisinde oruç Müslümanın belli bir vakitten belli bir vakte kadar cinsi münasebetten uzak durarak yemek ve içmekten de beri olarak Müslümanların yapmış olduğu bir ibadettir. Zekat ise değerli kardeşlerim, zengin mali gücü yerinde olan bir müminin elde etmiş olduğu nakit parasından veya altınından, 85 gram altınından bir yıl geçtikten sonra kırkta birini vermesi gereken bir sadakadır, bir ibadettir. Aynı şekilde haç da hepimizin bildiği gibi Beytullah'ı değerli kardeşlerim ömürde bir defa da olsa bir Müslümanın mali gücü ve bedensel gücü yerinde olanın haccetmesidir. Değerli kardeşlerim o halde İslam'ın tanımını Peygamberimizin bize öğrettiği bir şekilde öğrettik ve hadisin içerisinde gelen bazı konulara da kısa ve öz bir şekilde değindik. Rabbim sizleri ve beni bu yolda muhafaza buyursun, İslam'dan ayırmasın tevhid yolundan ayırmasın. İslam'ın temel beş lüklünü şartını yerine getiren müminlerden eylesin. Bu ikinci dersimizi de burada bitirelim. Beni dinlediğinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi arz ederim. Muhabbetlerimi ve hürmetlerimi sunarım. Allah'ın rahmeti, bereketi sizin gibi salih kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu <Gülüyor> Aleyküm